Biristi bir şerif, Kur'an diyor mu Kur'an gibi der. Ey kibristen, cebisten, her mahal. Mevzu darvanlar. Geçen ki mevzu ne anlatması yok, on içinde dörtten dördye mevzuya girelim. Darma Yemen'de sanayi, sanayi Medine'ye, Medine ile Medine e, Deniz arasında Umman Deniz arasında Deniz'de daha yakın bir Şehir, Sanı'ya çok yakın bir Şehir Yemen çölü Arabistan çölü Güney ucunda Çölüçlerden kullanılan bir şehir Kermacalı üzerinde Bir şehir Sanayi Yemen'de Sanay'a iki fersah mesafesi bulunan bir kasaba idi ki yutmuş bir kölün kenarında. Niye köyün kenarında? Ki Kervanyollarının üzerinde olduğu için. E, Hatimut dağlarının boğazları var. Boğazlardan şöyle çıkış, hemen orada kenar kurulmuş bir şehir. Orada salih bir kimsenin yani İranlı bir insanın bir bağı vardı ki masturini toplayacağı zaman bu karayı çağırır onlara zekatını verirdi para değil de malından ne kadar olsa alın malın bereketi orada bundan dolayı Cenab-ı Hak da o bağın masturine bereket ihsan ederdi Kur'an-ı Ayet Kerim'de ayeti var e, zekatı sizin malınızı azaltacağını zannetmeyin. Zekatı verilen maldan kat ve kat çoğaltarım. Yani malım azaltacak diye korkmamak lazım lazım ben. E, tesliği çok yapmazsan içimdeki su kokar. Hoş taze su gelsin. E, malında bir işe ama hep kokar. E, öyle haram tabii şey Bir mühaci ver ki yerine... Şey sade, şey sade İranlı bir şairdir. Şehzadi, şey sade şeyimi Şiraz'ı, Şiraz'da Ben kabine gittim gördüm. Çok güzel bir kabin. bahçe içerisinde. zemin kurduğun katta serin işe su akıyor bana. Güzel kabinler. Bunun Bostan ve Gülistan diye iki e, mesele vardır. Gülistan ve Bostan'ın güzel sözler var şarkıdan. Alıp okursanız. Kilisli Rıza, Rıza Bey'in galiba. Kilisli, Avni Bey'in Rıza Bey'in bir tercümesi vardı, o da çok güzeldir. Alıp okursanız çok güzel. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıkmıştı. Şeyh Sadi Gülistan'a da der ki, malının zekatını çıkarıp ver ki, o mal bereketlensin, görmez misin? bağcı asmana fazla sürgünlerini kesince ziyade üzüm verir. Bağlar, son barket, bu da büyük farkı, bu daha kökten, daha, kökten alnesi, sür sürgünler çıkar, taze taze meyveler verir. Çiçekler de elidir, zaman alttan daha güzel sürgünler verir. O salih kimse öldü. Bağın sahibi veriyor. O ne kadar cömert ise oğullara da o istekte has, hasis idiler. Pinti. Onların bu hasisliklerin neticesinde bağları harap oldu. İşte Hz. Mevla'na bunun hikayesini <gülüyor> naklediyor. Kur'an'da ashabı Darvan Kazas'ı okumuşsundur. Ters yok Kur'an-ı Kerim'de bir ayet şey var. Onu okuduğun menetiçesini anladığın halde neden zihniyle kervala kalkıyorsun? Allah orada beyan ediyor işte size kerteni vermeyen, size kendi benim ne hale geldiğini anlatıyor Allah. Böyle birisi kulablık ki konuşsun. Akrep iğneli birkaç çakıs. Bak ne kadar güzel anlatayım, Akrep iğneli yani gittiği yeri zehirliyor, katır kılıyor belli bir insanda akrep iğneli. Akrep böyle işte akrep gördünüz mü? Ee, birkaç fakirin bir beskene kesmek için iyiyle krala takmıştırlar. Bazen mal denemek için türlü türlü bahanelerle. Gelecek olanlar fakirleri bazen kovmak istiyorlar. Birkaç Amrı ve Bekir, Bekir karşı karşıya otur, gece sabaha kadar hile düşündü. Buna babişçileri, babişçi orada Bekir ve Amrı derlermiş. Hazreti Pir de bunu aynen almış. O kötü kimseler sırlarını Allah anlayıp da fukaraya haber vermesin ve mahsul keseceği sırada fukaraya başlanıp toplanmasın diye gizlice konuştular. Maksat bağdan fakire üzüm vermemek yemiş vermemek. Arada konuşuyorlar, konuşuyorlar. bakın ne olur. Nur ver... Kalem suresinde Öyle bir sure vardır der. Kalem. Bu nun, nun ve kalem değil de öyle başlar. Nun ve kalem. Diye. Kaleme ve 2 milyon da. Suresinin ashab Darvan'dan şu surede bahsedilmiştir. Biz müşriklere bir bela verdik. Allah diyor biz müşrik olana bir bela verdik diyor. Bahçe sahipleri olan Ashab-ı Darvan'a yani Darvanlar asabı, Darvanlar manasında <gülüyor> Müptela kıldığımız gibi, müptela bir bir, bir bir şey, düşkün, müptela <gülüyor> bir şeyi düşkün tutulmuş olanlar. <gülüyor> hani o bahçe sahipleri sabah olunca o bahçenin mastonu kesmeye yemin etmişlerdi. Bahçeye, bahçe'ye bozulacak, ba bozu var ya, Ba bozulma üzümler verdi, bahçe'ye bozulacak. Zekat olarak da, maldan bir, bir bölümü fakirlere dağıtılacak. Bunlar akıllarınca bir araya gelip o malı fakire vermeyecekler. Mahsuni kesmeyi yemin etmişlerdi. İstisnarda etmemişlerdi. Bunu bir ayrıcalığı da olmak Başka şey yok. Yani inşallah dememişlerdi. Onlar uykuda ile iken, Habibim, Rabbinden bir afet o bağın üzerine indi. Gece, seda, sabah olmadı ama gece bir afet iniyor herhalde, ligabı falan neyse, herhalde iniyor. Oba <gülüyor> kapkara kesili verdi. Donuyor belki de. Birbirine sabaleye seslendiler. Haydi mahsulümüzü kesip toplayacaksınız erken davranın. Hemen fısıldadılar ve birbirlerine fısıldadılar ki bugün bahçemize bir fakir sokulmasın. Bahçeye beşlik dik kapıya kimse gelmesin bu uzacaklar. Asıl saklayacaklar. Kimseye şey vermeyecekler. Böylece zanlanınca fakirlere mahrum etmeye güçleri getirerek erkenden gitti. Bağı öyle kapkara hani görünce mahrum etmeye güçleri he. bağı öyle görünce biz dalalete düşmüşüz. Kötülüğe kötü hale düşmüşüz. Belki bütün mahrum edilmişiz, belki bütün mal elimize çıkmış, mahrumdurlar, her şey mahrum olmuşuz. dediler. İşlerinden en adil olanı dedi ki, ben size hakkı tesbih ve takdis etseniz, yani Allah'ın izniyle bu işi yapalım, hakkını verirken size veririm. Demedim mi? diyor. Fakire fakir hakkını verelim. Gerisi bize yeter. Demedi mi? idi? Bunun üzerine dediler ki Ey Rabbimiz seni tesbih ve takdis ederiz. Ama bu bana ölmüş. Biz e, hakikaten zulüm etmiştik. Birbirimize döner, yeklerini levh ve etmeye başlar. Yani beni birbirinin suçluğunu yapıştırdı. Sen dedim, ben dedim, sen şöyle, siz, ben şöyle söyledim. Yani nihayet bana kesmeye, kesmeye karar kandırmışlar, bana kesmeye karar ver. Hani fakirleri oraya sokmamaya karar ver. Var bizim halimize. Biz hakikaten azgın ve asi imişiz. Azgın, o fikirler çok ileri gitmişler özgün ona, dedi. E, ola ki, sonraki Rabbimiz bize o bağ, bedel olarak ondan daha fazlasını ihsan eder. Artık olan olmuş, biz bundan sonra böyle yapmayalım. Kendilerimizle anlaşıyorlar ve bir dahaki seneye, şakalarım. E, hakikaten biz Rabbimize bağlandık, yani tövbe ediyorlar. Hakikaten biz Rabbimize bağlandık ve cümle ümidimizi O'na çevirdik diye Allah'ın lütfüne dehane ettiler, Allah'a sındılar Şimdi başka bir misal veriyor Çamur. Çamur suya ne? Eskiden evde kelpüçten yapılıyordu. Kelpüç üstünde sıva çamurdan, topraktan yapılıyordu. Nasıl yağlı toprak kullandı ki? Hem malı güzel kaçsın evde su girmesin içeriyle. De. Yağlı toprak kullandı. Çamur, çamur sıvaya ne? Mekil etmeye, yani kötülük etmeye. El kalkten gizli, iş görmeye kalkıştı. Yani, mala falan, mala, e, çamur suvanmıyor, atılan çamur düşüyor, sıvanmıyor. Yani e, çamur e, kendi kendi kötü geliyor, duvar yapışmıyor. Evde, evde kalpten gizli iş görmeyene, kalbin düşüncesi başka, elin yaptığı iş başka. İki. Oynuyor. Ki, buna imkan ve ihtimal yoktu. Yani çamur iç, e, duvara ya Yapışmaz mı? Yapışır. Evin gördüğü, içlerinde kalbin haberi olur. Fakat, oluyoruz, olmuş. Neyse, hikaye. Ki, buna imkan ve ihtimal yoktu diyorsun. Cenab-ı Hak, Allah seni yaratan senin heva ve he, he, hevesini bilmez mi? Yani seni Allah Allah nefsini bilmez mi? Senin münacatın, yalvar, münacat yalvarmak. Vardır, o da bir münacattır. Münacatın Tabii sadık mı? Yalan mı? Fark fark etmez mi? Yani sen bu yukarıda söz söyledin ya bir daha böyle yapayacak olan Allah günah olur bunların. Biler. Biler aynı halt yemi, gelip demeyeceğini de bilir. İşte şey demiyor. Mekke müşrikleri aralarında bir şey konuşunca diye Resul Ekrem o sözü o sözü onlara bildirdiği için şimdi ne konuşuyor? Hazreti Allah ona Hazreti Peygamber'e bildiriyor. O da diyor seviyor onları. Korkuyor Şimdi bu her şeyi biliyor diyor. Niçin? Gizli söyle şinke Muhammed duymasın. Ondan o sözü var Hazreti Peygamber duyuyor. <gülüyor> Onlar söylüyor ona, Hazreti Peygamber. O gidiyor, ona söylüyor onu Hazreti Peygamber diyor ki ona söylüyor. Korkuyorlar Korkuyor Hazreti Peygamber'den. Bir şey de şu ayetler nasip oluyor. Ey müslükler! Sözünüzü gizli söyleseniz de aşikâre, açıkten ve çehre bağıra söyleseniz de konuş sözler misafidir. <gülüyor> Nasılsa ben onu duyuyorum. Semihdir Allah, duyar. Her şeyi kâdede bir ücündür olsa duyar. Semihdir. Hani bağıra bağıra konuş sözleri açıkça duyuyorum, gönlüne gönlünden dik, geçirsem duyarım. Çünkü Allah kalplerde olan şeyleri bilir. O Zat-i her şey gülen Allah, Zat. Âlâ latiftir habirdir. Latiftir, her gönle girer, lütbeder ve habirdir, Haberdir, haberdar olur. Allah'ın sıfatlarında ikisi de bunlar. Habir ve latif. Zaten buraya onları yazdırdım da yazdım da bakayım bir. Eee. Aa, yazmıştık Efendim? ya. Okay? yazmıştık sabah. Eee, burada sembolü negatif. Lütfen iyici. Estuar şişesinde yumuşak, hoş, güzel. Bir de lütfet için. Tabii evet. ki. E, i̇paberde, ipaberde, ipaberde. Yani ey müşrikler sözünüzü söyleseniz de aşikare ve cehren konuşsanız da bir müsavidir. Çünkü Allah kahvedeki olan şeyleri bilir. O zati ecelli ala. Allah, her şeyi bilen Allah. Latiftir. Habirdir. Her şeyden haberdardır. Ondan saplık bizde bir şey yapamazsın. Eğer, şurada iki kişiyse bir Üçüncü vardır, o Allah'tır. Bir yolcunun nerede bulunduğunu gören, latif ve ha habir bugün sabahleyen sefere çıkışından gafil olur mu? Şimdi düşün ki birimiz çıkıp gidiyoruz. İşte inşallah, maşallah bize bir şey de gidemiyoruz. Kimse de haber vermiyorsunuz. İlgini, latif ve habir olan Allah'ın bundan haberi olmaz mı? Sen söylesene, de o söyleyen sabah evden çıkışı nereye gittiğini bilir. Her şeyi görüp bilen Allah, o yolcunun hangi inişte ve hangi yokuşta olduğundan ve hangi mekana tevekkül aratacağım? Elediğinde nasıl kapil olur? Yani Allah, o yolcu nerede inip, nerede inileceğine... Teveccühün manası ikidir. Teveccüh, bir yönlenme var, bir yönlenme. falan gibi yönlenir, teveccüh ettim. Yani Kabe'ye teveccüh edin, namaz kılıyorum. Bir de, birisine karşı teveccüh etmek, onu onu bekletmek falan manası. Teveccüh, teveccüh ettiniz, beni bir umurlandırdınız manası. İki manası vardır. Ey insan! Şimdi kulağını gaflet hamumundan temizle. Yani kulaklarını aç, iyi dinle. Gaflet, iyi şeyleri duymamak. <gülüyor> duymamak. Temizle. Ki doktora kulak asla. Darvanlar gibi fukaranın rızık ayrılığına ayrılığı en, iyi, en iyiliğine karşı aldığım alacak etme, enim inlemek, yalvarış enim dinlemek, hani bir hastanın inleşi değil de bir insanın yalvaracağısına bir söz söylediği enim. Fak müsulazı tarıyor, damlisi Bu damlasını acıya bir yanlış yapıyorlar. Fak müzare cam yani. Park mezarıdan gavuym keder duran duyar manasında sefahet hikayesini dinle ki bu ona verilen zekat gibidir. Yani o hikaye dinle, onu halini anla. Ona sonra da düşün. O sanki bunu dinlediğin zaman onu halinden senin bir haberdar ol ki o sanki ona bir zekat vermişcesine. Senin sevabına izinir. Onun haberinden orada fakir olduğunu, inmeye bir fakir olduğunu bilesin. Zekar <gülüyor> ve sadaka vermek, fakirlere yardım etmek onların zaruretlerini mümkün mertebe ah, ah, hafifletmektir. Yani onun ihtiyaçlarının bir kısmını karşıladığın zaman tabii ki e, zarurette biraz daha az olacak. Zekat gibi insani bir yardım hiçbir ginde yoktur. Müslümanlık da var yanlışlıklar. <gülüyor> evet, yoktur. Vakıflar var. Onlar işte verilen fakat bir meşruiyet yoktur. Bizde meşruiyet var. Malın yüzde iki buçunu vereceksin. Yanlış anlaşılmasın. Malın gelirinin iki buçunu vereceksin. Mekarimi mekar eee zekâr. Cömertlik. <gülüyor> Mekârimi ahlaktan ibaret olan Müslümanlar cömertlik Müslümanlara has bir şey demişiyor. Mahsustur yani Müslümanlar şey, zekâr böyle. Cahili Arapları yani Hz Peygamber'den belki evet, Arap kayınlarına bahsediyor, Cari devre, arablere misafiri doyurmak, kumarda kazandıkları deve etlerini fıkaraya vermek gibi bazı cemiyetlerde bulmakla beraber kumarda kazandığını da misafirine gidiyor diye de fakirleri veriyor. Daha iyi müsvedde fıkarayı görüp gözü hususuna rihayet etmezlerdi. Birinde koptuğu zaman birisini veriyor. Fakat vermek bir şüpheli yoktu onlarda. Müslümanlık, Müslümanlara sadaka vermeyi tavsiye etti Türkiye. Zekat vermek, fitih vermek ayrı şey, sadaka vermek ayrı şey. Zekat, senede bir miktar parayı canın için Canının sigortası var, onu her sene müftülük, ya günler işte buğday üzerinden yüzümü kurma üzerinden verirler ama bugün bunlar da olmadığı gibi belli bir hayat sızdırlarına göre bugün en aşağı bir 10 liraya vermen lazım, zekat 15 liraya vermen lazım, en aşağı Zekat da malın kazancının yüzde iki buçuğunu vereceksin. Sadaka, daha başka bir şey yok. Sadaka gönlünce, birisine herhangi bir yargında buna para olur, yemek olur, çoğuluk olur, elbise olursa o da sadakadır. Neyse, verilen bir sadakanın 700 miste sevap kazandıracağını, hatta Cenab-ı Hak daha fazla vereceğini bildirdi. Sadaka verilen bir malın param değeri ise onu paraya tahvil edersen 700 misipoza sana Allah sevap verir. Hani o para sevap arasındaki münasebeti bilmem. <gülüyor> Hatta güzel sözün ve rıfk ile rıfk merhametidir. Yumuşak lütfkâ diye isim de var ettik güzel muamele, iyi muamele. Röfkeyle muamelenin yani Allah versin gibi tatlı bir ifade ile fakiri savmanın, ben de Allah versin. Bu da insan yanında doğru olmayabilir. Olur. Al da defol. Allah'a defol git. Allah belanı versin gibi sadakadan sonraki hışımla hışım şiddet akaret Muhammeden hayırlı o gün haber verdi. Hani mülayim bildiğimle yanında Allah versin deme. Hani al der para kafa çok daha hayırlı. Niye? Gönül kırmıyorsun. Bana onu, onu azarlamıyorsun. Onun onunlğunu oynamıyorsun. Bu çok büyükdür. İnsanlar onunla Oyunulmaz. Ne olsa olsun. Sonra Müslümanların sevinç günü olan bayramda fukaranın da sevindirilmesi için onlara sadaka verilmesini emretti. Çocuklar da var. Giydirecekleri. Giydirme. Al sen beni giydir. Bir yerde üç beş kuruş ver, Sevindir. Biraz çocuk sevindirme çok büyük faziletleri vardır, hele hele öksüz ve yetim çocuklara sevindirmenin çok büyük faziletleri vardır. İhmal edilmek lazım. Daha sonra, nisaba mali, yani vereceğin, nisab demek, vereceğin malin e, orantısı yüzde şu kadar, bu kadar. Yani, bir senelik mastabosu çıktıktan sonra 20 miskal altını veya 200 dirhem Burayı ben size pratik söyleyeyim 20 miskal altın Bugün 90 gram falan eder 90 gram yani Buna yakın ee, Yahut e, 200 dirhem gümüşü Yahut O kıymette malı bulunan bu mevcudundan kırkta bir, yani yüzde iki buçuk nitpettiğinde bir miktarını vermesine akıl ve bali yani aklı ele ve aklı elecek bir çağa gelmiş. Kadın veya erkek her Müslümana harız kıldı. Müslümanlıkta ibadet Tarihi isimli eserimizde buna dair epeyce tavsiyat vardı. Bu zaten ee, Tarih-i Mevliğe'nin böyle kitabı vardı, piyasayı vardı. Pasta malumatı isteyen oraya müracaat ediliyor. Yalnız, burada e, bir şey var bir dakika. E, Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Boyun efendim. öyle Bu mu? Bu da böyle. Evet, buyurun efendim. Ham dosteyiz. İyi misiniz? Nasılsınız? bir şey söylesem, bir şey söylesem. saat dört buçuk gibi, dört buçuk gibi arasanız bir Mazlun'u var mı? Şimdi dersteyiz de. Dört buçuk gibi, dört buçuk. Sağ ne Çok teşekkürler. Sağ Eyvallah. Ha Şimdi bir malın kendisinin dört şey, buçuğu ağızdan Hani o, o senin lazım da kafasın. Bu altın gibi olmayabilir de bir evin olur, bir tarlan olur yani. Bunu geliri olur. Gelirinin yüzde 23 evet. vereceksin. Evet. Yani malın kendine değil. Evet geliri. O zaman orta mal kalmak bir taz bir taz gelin orta mal kalmaz. Geliri yoksa denek, geliri yoksa nadesin? Geliri yoksa ne diyecek? Mal para? Geliri yoksa bir şey vereceksin. Boş boş tarlan neye geçesin ki? Ya da ev boş. E, evin varsa, boşsa onda ne edeceksin? Hmm. Gelir olacak. Hmm. Yani bunu maaş ne kadar kitap karıştıysam bu yok. Yazmıyor. Yani, Yazmıyor. Yalnız malın geliri değil dedim. Yani. Evin yahut hmm. taşınmazın taşınmasın geliri. Hmm. Mal taşınır. Mesela hmm. hmm. diyelim koyun keçi. Meylendi. Hmm. <gülüyor> <Yani>, <gülüyor> Almayacak. Bunların geliri değil. Tabii. Fakat evin ihtiyacın dışında mesela diyelim kiraya verdi. 2 tane evim var. Bir tanesini kendin oturuyorsun. İkinci evin gelirinin yani gelirin tamam geliş onu diyorum O malın değil. Menkul değil, yani değil. Koyun, Hayvan gibi şeylerin malı yok ya. Biz onsa da mal get, biz biz, biz, biz hayvan mal demeyiz zaten. O o o da candır, canından olmaz. Hı. Bizim bize böyle bir adetimiz adam şükür. Mal derler başkanım. Hazır para, paran varsa da verecen diyorlar. Hı. Hani hazır birikmişin varsa. İşte tabii o, o şöyle o paran geliri varsa vereceksin. Kızım on, on, o parayı herkese versem versem bir gün. Biti para O paranın geliri vardır mazda. Türkiye'ye cebine saklıyorsan. Bir Hı. milyar var, Hı. seneye bir milyar on milyon olursa on milyonu veriyorsun. Ha, on veriyorsun. A gene bir milyar kaldığını vermiyorsun. Gelir getiriyor tabii. Evet, para da gelir getiriyor şey. Ya da mesela bazıları. Paran şey banka ne işe? faize kaçacak? Banka paran yatırıyor, mi? Para, pa 100 mi? diyelim. Yıllık gelirini 10 milyon Diyelim ki milyon olacak. 100 binler. Yıllık gelirini. 10 milyon Diyelim ki 10 milyon lira olacak. Bin lira. Sene sonunda seni sonunda 100 binler ne edeceksin? Ama gelirin. Yüz binlerim yüzler. Yüzde kaç lira kazandı? Yüz binlerim kazandı. Efendim onun yüzler, binler, binler, iki bin, yüz lira para taşacaksın. şeyi nasıl ölçebiliriz? Mesela aracımız var, ben araba nasıl var, nasıl? Aracın senin yani şey değilse, kadencinle sana iş yapıyorsun, onu kadenc taksi Ha yani, o, evet, öyle. Otomobil o mesela diyelim ki şirketim var. Araba çalıştırıyorsun. Ya da biri var, minibüs biz para kazanıyorsun orada. E, Kazançtan beladan çis sadaka verirsin. O ayrı o. da sen kazançındır Ha bankadaki faize e şu şudeki e ş, ev, ha o araba bakla orada kemik geçiriyorsun herhalde. Evet, ey Müslüman, siz zekatı ifa edersiniz. Zekatı çok e, al diyemeyiz. Fitle verirse zekatı pek al, al diyemeyesin. Bunu ama evine çıkarırız. Maaşında zekat oluyor mu dedem? Aldığımız maaşın? Evet, evinin ihtiyacını haricindekini vereceksin. Mesela fazla Aydın 10 lira. lira, e, evini harcıyor ayda. Evinden, 6 bin lira. 6 bin, 4 bin artı. Seve sonunda ne eder? 4 bin 40 bin, 48 e, bin, e, bin lira eder. 48 bin liranın %2,5 Gönül hastalarının dertlerini ve sudan, topraktan yaratılmış Canların Fakrüzaletini dinlemiş olursun. Gönül hastalığı ey, ey Müslüman zekatını ver diyor. Gönül hastalarının dertlerini, gönül hastalarının dertleri Allah'tandır. Baba bunun bir tane gönül nedir? Bir, tane. bir şey takılıyorsun, seversin. Bir hatta bir hatta bir gönlün var. kırılmıştır. Gönlün kırılmıştır. O mevzun gibi gezer, gönül kırılacağı için mevzun gibi gezer. Farkında değilse gönlük, adamın gönülü kırmışlendir. Ve sudan topraktan yaratılmış canlı, gönül sudan topraktan yaratılmamıştır. Gönül o kalp ama bu şimdi o kadar karmaşık bir şey ki gönül kalbi değildir. Kalbi kullanmış. Akıl beyinde değildir. Ruh beyni kullanır, akıl dediğim şey beyin değildir. Ama beyni kullanır, beyin aklı muhafaza etmeye yarayan bir organdır. Akıl değil, akıl ruhtamdır. Gönül de kalp deriz ama kalbim kırıldı, değil deriz. Gönül etten, e, sudan, topraktan yapılmış olan maddenin duygusudur, kendi değildir. Dikkat, ne anlatsın? Ne, ne lüt olacaksın sen de? Gönül bambaşka duydudur orada, mağlubi şeyler. Zaten burada, eyvallah. Zaten burada ayırmış gönül hastalarının dertlerini ve sudan, topraktan yaratılmış canların halk uzayetindir. Gönül başta sudan yaratılmış, toplantan yaratılmış kalk başka. Efendim, o başka şeydir. Gönüldeki acıyı, gönül kırıklığını dinle. Kalp değil. Kalbin, biz gönlü kalpte zannederiz ama o bir duygudur. Kalpte zannederiz. Kalp yürektir. Yürek başka şey, kalp manevidir. Bu yürektir. Kalp manadır. Yürek var. Buna kalp diyemezsin, Bu yürektir. Bir de şu var, yüreğin de iç iş, iş manası vardır. Gece olarak atılganlık Aa, neyse. neyse, yürek, çok yürekli insan dersin. O da başkadır. Bu manalara ait etmemiz lazım. Kalp bir organ Kalp bir duygudur. Bu bir dakikada bir ne atan şey yürektir. Onun adı yürektir. Fakrı zaruret içinde bulunan, boğulan gönüller, dumanla dolu bir ev gibidir. Şimdi bir insanın fakrı gönlü kırıktır. Yani bu, o duygusu kırıktır. Geçim sıkıntısı çeken, çok şiddetli geçim sıkıntısı çeken bir insanın gönlü kırıktır. Yok, bir şey yok. Yiyici akşam evi götürüp bir şey yok. Gönül kırıktır. Sen ha, dumanla dolu bir ev gibidir. O duman içinde dolu olan evde nefes alabilir misin? Adam boğulursun. O da gönül kırıp içinde boğulur, kalır. Sen onların derdini dinlemek suretiyle o dumanlı eve bir pencere aç ki dumanı çekilsin. Giddi adamın, o insanın ihtiyacına karşılar. Dini anlatacaksan hiçtense o o o andaki ufak farkı zarifine gidemeyin için eğimli bir şey kurursun elisin. O belki teselli edersin bir şey yapar. Tatlıca teselli eden <gülüyor> E alemi bağla. İyi büyük abi. alemin büyü, büyük büyük alem. abi. Yolcusu olan mürşid büyük Kamil. Bir i̇şlerin yolcusu olacaksın. Bir defa daha bakalım. Ulu, yüksek, yukarı alem. Ne varsa orada yukarı alemde. Ey alem bağla yolcusu olan insan. Yüksek <gülüyor> demelere sen bu dünyayı ait değilsin. O, o dünyayı aitsin artık. mürşid Kamil. Demek ki müşrikamiller dünyada değiller. Madde olarak diyor buldular ama gönül olaraktan yükseklerdeler. yükseklerdeler. Allah azim, azim insan canibine giderken, Allah'ın tarafına giderken, Allah'ın yönüne doğru giderken bizi de himmet et ve derdimize çağırır. Demek ki burada <gülüyor> Vücudunu burada gördüğümüz o büyük insanların, velilerin, müşriklerine, makamları yüksek alemler. Şimdi yüksek alemleri bir gökleri arasın ama gökleri de yüksek. Orada kimin neler var bilmiyorum ama asıl yüksek alem senin gönlündür. Senin gönlün kainattan da değiştir. Kainat senin yüksek gönlünü ihade edemez. İhade kelimesini az kullanın ama genelde kullanın. İhade hepsi kavlamış, kaplamış İhade ama senin gönlün bütün kainatı kaplamıştı. İhade eder. Alır. İnsan gönlü en büyüktür, en yüksektir. Allah gelirken bizi dîhmededir. Yalvarış, mümin Ruhun bu tereddüdü onun zindanda hapis olması gibidir ki o tereddüt ruhu bir tarafa gitmeye bırakmaz. Şimdi burada manaya birden bire değişmiş Bunu bilemiyorum ama nedendir. Şimdi buradaki yavruman sultandır. Ruhun Öyleyse, elinde bir şey yok, ondan, ondan böyle Ruh niye tereddüt eder? Ruh, ne için tereddü etsin? Da dalar gider. Korkuyor böyle. Korkusu var. Neden korkuyor? Ruhun bu tereddüt onun zindanda hapis olması gibidir. Hareket edemiyor. Hiçbir şimdi İnsan tereddütte bir işi başlarsa o işte insan hayır gelmez. İşi bileten baş başcica başlarsın, karar verirsin, başlarsın işte. Tereddüt ettiysen acil şunu yapsın, muzi yarı yoldan yoldanı dönersin. O, o o daha kötü. Gibi de ki sanki sen hapishanede mi? Elim kolum bağlı. Sadece nasıl insanlar hareketten mahkumlar bir yerde otururlar? Sen de terötü içerisinde hiçbir işi yapamazsın, hiçbir işe başlayamazsın. Acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Olacak bir de işe başlamak lazım. Ama iyi olur, ama kötü oldu diye düşün. İyiliğini garip yardım. bir yerden başka işe. Ya. O terötü ruhun bir iş yapmasına e, sebep olmaz. Daima ter, geri geri geri gitmeye başlar, korkar. Acaba iyi mi olacak kötü mü olacak? Neden? Bu bir iş bitmez. Bu sanki e, hep bir gibi. Sürekli sanki sahnedeymiş gibi şöyle hareket kesik kalk gider. Dünya bir tarafa bak. Airet fikri ise öbür tarafa çeker. Ve her biri Doğru yol benim, benimki, benim tarafım diğer mi derdim? bu. Böyle mi yapayım, öyle mi hangi Terektüt hangi mevzeyse, ona <gülüyor> birçok se sebepler çıkar. Ters var ya da. Şimdi... Öpüşüşüş yapalım da, beni kalemle almış. Kırmızı mı? Olmadı, <gülüyor> başkası mı? <gülüyor> bu ne gibi? Birisi boya işte, gönlünden ne ne kopuyorsa boya. Ee, Anne yani çok fazla da üstünde <gülüyor> durmaya gerek yok. Karar verdiysen bir yerde ona o işe başlar. İyice karar ver. Bir şey, ondan sonra bir daha tereddüt etme çünkü o zaman artık bir şey yapamazsın. Tereddüt daima senin gene kafanı kocalar. Yapma bunu yapma şunu yapma, yap. Hiçbir şey yapamazsın. Hazreti Pir onu bir kimseye benzetiyor. İnsana benzetiyor. Ortak insan bir şey yapamaz. Sen de o işi yapamadığın için sanki hapisteymişsin gibi ne benzetmiş Hazreti orada. İşte ahiret tarafına ben işte dünya işleri meşgul oluyor. Yo, dünya geçiriyor. Öbür tarafı daha mükemmel oluyor gel. Ya öbür tarafı Allah için. De. Bırak ya, Allah ne sözü bir yol bulur. Sen şu dünya işlerini hallet. Hangisini yapacağım? Tereütle kalmacılar bakmuyorlar. Hadi ki herkesin yapı, yapı, yapı, yapı, bir de aynen de yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap şey yap yap yap yap yap kötü bir yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap yap Zaman geldi, kararı vermiyorsun. Bekliyorsun. Zaman, zan, sonra bekleyen karar gelir, sen elin kolu bana hiçbir şey yapmadan Zarar verdi, yani neyse işe iyi iş oluyor. Ama sen o işten uzakta kalıyorsun, işin sahibi olamıyorsun, İşi, işe mücadele edemiyorsun. Devletinize korkaklığın yüzünden. Ayağı serbest olan, yani bu gibi sürücülere bağlı olmayan kimselere ne mutlu? Tereddüt etmeyen bir şeylerde yapacağını düşünüp taşıp, işe başlayan insanlara ne mutlu diyor? Onlar muhakkak bir yere varacaklar. İyi kültü bir sonucu, bir yere varacaklar. İyi düşün taşınırsan iyi yere varırsan, ezlerden bir işe başlayırsan iyi... İyi sonucuyla var olmamak güzel bir şey. Ne? Tecrübe edersin. Ondan sonra hareketlerinde öyle davranmazsın. Kötü işler insana okumaştırıp, <gülüyor> tecrübe sahibi yapar. Ha, bu işi yaptı, olmadı. Bir daha yapmam. Ateşte elini yaktın, bir de elini ateşe soktasın. Çocuk elini soksın, elini soktur, de el yersin, bir de gittik. Ateş yine gitmediler. Onun için büyük tecrübedir bu büyük en büyük zaman onu yapmaz onu e, ateşten gelmiştik defa onun yani onun onun onu yani bir de yapmaz öyle işte. şey ah onun izini tut ah onun çıkan gelen bir bir cinsi Gözlere çok güzel olmuş ah onun izini tut ve her kayt'tan kurtulmuş olarak <gülüyor> di ki o izi vasıtası ile Ahu'nun göbeğine yani misken vasıf olasın. O Ahu'nun göbeğinde koku varmış, misk, o ne? işte misk gibi falan ya, misk gibi derler ya, o diyor ki, Ahu'nun peşine git de, hayvanın değil, ceyla neyse, onun arkasından git ki onu vur, öldürdüğün zaman, onun göbeğindeki o kokuyu alırsın, kokuyu böyle, o ama ahvunun bizden gitmezse alamazsın bir şey değişmez. Buradaki şimdi bu maddi <gülüyor> olan şey bir de manadaki ahvü görelim. Buradaki ahvü olan ya doğrudan doğruya müşüdi <gülüyor> olan ayet-i ve selle efendim yani hadi peygamberimizdir en büyük ahvü o oh. koku onda. Yahut onun varisi ekmeli, onun büyük varisi olan insan-ı kamildir ki İzden Murat da Peygamber Efendimiz'in sünneti ve aleyhisselatının <gülüyor> usulü talikatıdır, yol-yol usulüdür. Yol, yol, yol, yol Şimdi demek ki o kokuyu almak için Ahu'nun peşinden geçeceğiz kot için change et terk etme diyor. terki etmediyor. Yani şey. O o öldürdüğümüz zaman onun o göbeğindeki mis kokan parçayı alacağız. Kaya öyle Bu madde olan şey ama mana aleminde o göbek o mis mis, mis olan yer yahut de peygamber yerde onun varisleri olan Evli oğlu attı. Ben onu doğrudan da Peygamber Hazretleri yani ve onun için de alamayacağımıza göre onun varisi ekmeği gibi büyük varisleri, büyük vereseli olan Elbihallah Hazretleri'nin peşinden işte zaten İmâna gibi Acıvayla velî gibi diğerler gibi onların peşinden gelecek ve yani onların usulünü, yaşayış yaşayış tarzlarına daralaksana ne vereceğiz yol bu GTA yani korkma. Korkmaya Arap diliyle tarif öğrenmiş. Korkma. GTA'da işitince ne denizden kork? yani korkma demiyor. Korkma duygusu değil. Korkmamak manasında Emir insan korkar ya korkma Emir bir de hani korkma diye bir his vardır korkmak mas ama kökü korkmayı o diyor de o korkuyu duyma manasında bu ne daha yani korkmayın kitabını işiniznce neden nedenden korku Önce onun dalgasından ve köpüğünden çekin. Deniz dalgalı, müthiş dalgalı, köpükte. Korkma, denize gir. Ama o denize girme için de denize girme vasfında olman lazım. Köylük köylük denize girilmez. Madde, madde bakımından böyle, mana bakımından da böyle. Madde bakımından, o dalga denize girersen bir defa dola, Boğulmuş odağın içi saniyede. Ama hazırsan, yüzmeyi biliyorsan, iyi bir yüzmeyi biliyorsan, korkma, gir. Mane bakımında da öyle. Mane bakımda o yüksek fikirlere alışıksan, bunda, Onun içine gir. Aşağı giysen, aklını kaçırır, giyersin. Girme. Kur'an'da malum olsun ki, Allah'ın velileri için